Kardeşleri, Muazzez Müminler, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Büyük mesuliyete Muhatap olduklarında Dünya kendi vaadisinde Akışına devam ediyor İnsanlar arz talebe Göre dünyadaki Meslekleri, sanatları, vazifeleri ifa ediyorlar Talip oluyorlar, yerine Getiriyorlar Yani insanlar ahedet Ziraat yapılan yerde alıyorlar, hayvanlarını gidiyorlar, tarlalarını ekiyorlar. Zamanı gelince hasat yapıyorlar. Bu daylarını değirmene götürüyorlar, un yapıyor, ekmek yapıyorlar, satıyorlar ya da yiyorlar. Sarıtcılar da Allah'ın peygamber olarak gönderdiği Hz. İsa'yı ilah kabul etmişler ona tapıyorlar ona ediyorlar. Allah'a ibadet etmek için yapılan kiliseye geliyorlar, insana kulluk ediyorlar Türkler kutların peşinde koşuyor kutların arzında yürüyorlar indire ineklere tapıyorlar İranlılar ateşi yakıyorlar etrafında toplanıyorlar ateşe ediyorlar. yani yeryüzü Allah'la rağmen Umarmış. Rabbini unutmuş insanlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın onun gelişini ümmetinin varoluşunu Kur'an hakim bize anlatırken ifade ederken, kuntum hayru ummetin uhriceb nas? siz biten bir ağaç değilsiniz ot da değilsiniz Allah sizi özel olarak bu insanlık için Roma'da kutlara tapanlar için Türkler arasında kutların peşinde koşanlar için Hindistan'da Rableri'ni unut da, unutup da ineklere secde edenler için, İran'da ateşlere tapanlar secde edenler için, onları kurtarmak için Allah Azze ve Celle size Hazreti Muhammed'e öğrenci olarak كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ Bunun için yerden özen çıkardı. çıkardı. مَثَلُهُمْ فِى ve وَمَثَلُهُمْ فِى الْإِنْجِيهِ سِيْمَعُمْ fi وُجُوهِهِمْ min اَذَرِ السُّجُورِ Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam. onlara insanlara girin buğday ekmeği sonra hasat etmeyi un ekmek yapmayı öğretin demediler. İnsanlara cennetin yolunu gösterin. Nasıl Allah'a gidecekler? Allah'a giden yolda o istikametteki bu yabani nasıl aşacaklar ashab-ı Bunu öğrettiler. Kendileri de bunu anlattılar. İnsanlar karşılarına çıktılar olmaz dediler. Allah'a Allah bizim çarşımıza, bizim sokağımıza Allah bizim evimize müdahil olmasın dediler. Eğer sen Allah'ı bu dünyaya müdahil tutmazsan ya Muhammed sana mal veririz, ham veririz evler veririz. Eğer sen iktidar istiyorsan senin Mekke devletinin başına getiririz. Allah Resulü Aleyhisselam düşünmeden evinin tersiyle reddettiler. Senin adına da reddettiler. Eğer Allah'a sıvadan uzaklaştıracak o mutayı kesecekse o zaman elinin tersiyle gidecek. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın reddettiği gibi reddedeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mekke bu reddediş halini Allah'a sılayı tesis etmeyi devam ettiremeyince ettiremeyeceğini anlayınca mediyeme hicret ettiler. Hazırlandılar. Olduyla Allah Resulü Aleyhisselam'ın üç yüz sahabi var karşıda ise bin kişilik bir muhalif güç var ellerini kaldırdılar yani maddi aramına baktığınız zaman bu savaşın sonu belli bin kişi tam tecih zandı gelmişler karşıda üç yüz kişi var onları mağlub ederler, telef ederler Allah Resulü Aleyhisselam ellerini kaldırıyorlar Allahümme in tehlik hâdihil isâda len tu'vvete fil ard-i ebedâ Ya Rabbi şu bir avuç Müslüman burada şehit olursa Sana yeryüzünde secde edecek kimseden kalmayacak Allah'ım Yine Roma'nun kiliselerinle İsa'ya secde edecekler. Yine Türkler kurtların peşinde koşacaklar Yine Hintliler ineklere secde Sena insanlar sana secde etsin diye Şu bir avuç Müslümanla Ebubekir'le Ömer'le buraya geldin Senin bayrağın yere düşmesin, sancağın yere düşmesin zafer ver ya Rabbi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle dua etmiyor. Ya Rab ben Ebu Bekir'le Ömer'le buradayım. Ben Muhammed, de benim kızım var, kerimem var. Eğer ben burada ölürsem kızım Fatıma babasız kalır. Eşim Aişe dur kalır ya Rabbi. Evlerimiz, hamalımız yerlerimiz, yurtlarımız, ticaret Çeviri sí. Hazreti Muhammed öğretmen ve Hazreti Muhammed komutan olacak. Ne kadar engellarsa aşacak bir yürüyeceksiniz. Geçeceksiniz. Bütün bu devamı benziyor. Zaman zaman önümüze bu tür engeller gelecek. Makam, belki, yükselme olduğunuz gibi muhafaza edebilme. Bütün bunlar gelecekler zaman zaman önümüze. Ashab-ı kiramı Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinin önüne geldi bu dosyalar. Ebu Ayyub el yani Halif bin Zeyd-i Alayallahu Efendimiz buyuruyorlar ki Medine'nin son yılları, Allah Resulü Aleyhisselam'ın dosta gidişi yaklaşmış, o günlerdeyiz. Müslümanlar çoğaldılar. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın sisi kadar sıklıkla göremiyoruz. Çünkü kalabalıklar var. Kafile kafile, kabileler, kabileler veriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'a teslimiyetlerini arz ediyorlar. Dedi ki Artık bize vazife kalmadı, elimize çekilse, çocuklarımızla meşgul olsa لَوْ أَقْبَنَّا عَنَوَارِنَا فَأَصْلَحِنَا <gülüyor> Bahçelerimize gitsek, iş yerlerimize gitsek, onları daha yeni programlarla, yeni yatırım planlarıyla daha etkili hale getirirsek, bunu düşünmüştük, iş yerimize dönelim, bahçelerimize dönelim, kurmalarımızla meşgul olalım, yani bir ton alıyorsak, beş ton, on ton alacağız, ameliyelerde bulunalım. Dedik evimize çekildik ki Cemra, Cebrail, Cibri ve Emin şu ayet kelimesini geçirdiler. Ve <gülüyor> en fi sabilillah ve la tuku bi aydikum bayrağını elinizden bırakmayınız. Ta ölüm gelene kadar ölüm meleği gibi ruhumuzu alıncaya kadar nasıl secdeniz devam edecek Hazreti Muhammed'in öğretilerini anlatmaya da devam edeceksiniz. <gülüyor> Kendi elinizle ahiretinizi yok etmeyin. Elinizle kendinizi tehlikeye açmayın. Sonuna kadar cihada devam edin buyuruyor bu amir. <gülüyor> Aziz Ömer biz radıyallahu geliyorlar. Bak diyorlar birisi sürekli oralarına ibadet ediyor. Yani sokak onun umurunda değil. Milletin evladının televizyonlar bize geliyor. cami öğrencisi. Bu kişi camide bu halde görünce buyuruyorlar ki لَا تُمِتْ عَلَيْنَا دِينَنَا اَنَا Dinimizi öldürme. Dini bu halde gösterme. Bu namaz seni değiştirmeyi sokağa çık, meydana çık, dükkanlara çık, benim oğlum İbni Ömer gibi çık sokaktakini görürsen ona Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah de. Sana Allah'ın selamını getirdim. Sana Muhammed'in mesajını getirdim de, yani cami seni sokağa taşısın, meydana taşısın Manide katledilen Müslümanları çık sokağa ağına Başlıyorum Ömer. Sen ne büyüksün Ömer? Hazreti Muhammed'in öğrencisi Ömer Allah'a dua ediyor. Secde ediyor. Niyazlar bulunuyor. Diyoruz ki ya bizi Ömer gibi Müslümane bizi Hazreti Muhammed'in öğrencileri, tanrısına dahi onlar gibi ümmeti İslam'ın ağlayan kadınlarının annelerinin yanında yer alacak onların derdiyle meşgul olacak Kardeşim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asabını yetiştirdiler, onlar ailele gittiler, gittikleri yerlerde saraylar var, İran'ın sarayı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İran hükümdarına İslam davet mesajının me mektubunu gönderince, bunlar da kim oluyor dediler, Allah Resulü'nün davet mektubunu paramparça ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisine de zulmettiler. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın mektubunun yırtılmasından 25 yıl sonra öğrencileri o mektubun yırtıldığı saraya gittiler. Karşılarında altın tahtların üzerinde oturan başlarında altın taç olan İran hükümdarları, Mısır hükümdarları, onların üzerinde ise yamaucuk beledi başlarında salıkları. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri yer bu bu. Yeryüzünün en büyük ordusuyla yapmadılar. imanlarıyla Hazreti Muhammed'e teslimiyetleriyle yaptılar ve muhakkak oldular. Onun için eğer siz Allah'a giderseniz, o yolda yürürseniz, o zaman Allah dünyayı sizin ayağınızın altına sevecek. Fatih, Yavuz, ecdadınız, al.